1998, numaralı konu, Muaviye ve Yezid bin e. Cüreşinin dualarıyla yağmur yağması, evet, bir kuraklık esnasında Muaviye bin Ebi Süfyan, Şamlılarla beraber yağmur duasına çıktılar. Muaviye hutbe okumak için minbere oturdu. Muaviye ellerini kaldırarak Ya Rab bugün bizim aramızda en hayırlı kulun kimse onun yüzü suyu hürmetine senden şefaat diliyoruz. Ya Rab, Yeziid bin Esved'e cüreşinin yüzü suyu hürmetine senden şefaat talep ediyoruz dedi. Bunları söyledikten sonra ey Yeziid ellerini kaldır dedi. Yeziid de ellerini kaldırdı. Halk da ellerini kaldırdı, kısa bir süre sonra batı tarafında bir bulut peyda oldu, rüzgarlar esti ve Allah yağmur gönderdi, hatta halk neredeyse selden, yağmurdan evlerine gidemez hale geldi.